da, ey Allah'ım, bizi düşmanlarına galip kıl, beni de peygamberine kavuştur, diye dua etti ve Bera o gün şehit oldu.